Merhaba, kampanya haberleriyle başlayalım. Biyogüvenlik Kurulu'nun 9 yeni Geydoğlu Mısır çeşidini kamuoyu görüşünü açması üzerine Greenpeace'in başlattığı Yemezler kampanyası toplumu Geydoğlu ürünler konusunda bilgilendirmeyi hedefliyor. Daha önce balıkların yasal avlanma boylarının yeniden belirlenmesi için seninki kaç santim sloganıyla düzenlediği ile büyük ses getiren Greenpeace bu kez de Geydoğlu ürünler hakkında dikkat çekici bir kampanyaya imza atıyor. Yemezler kampanyası toplumu Geydoğlu yani genetiği değiştirmiş organizmalara karşı uyarmayı hedefliyor. Kısa bir işlemle üye olunabilen sitede katılımcılar senin rozetlerin isimli sayfayı yönlendiriliyorlar ve bu sayfa üzerinde bulunan rozet resimlerinin üzerinde yer alan görevleri yerine getirebiliyorlar. Katılımcılar bu sayede hem kampanyanın bir adım ilerlemesini sağlamış oluyor hem de kampanyaya dair hediyeler kazanıyorlar. Siteye göre söz konusu rozetlerden 4 adet toplayana rozet, 10 adet toplayana kupa, 14 adet toplayana ise tişört hediyesi var. Greenpeace herkesi yemezler.org sitesine davet ediyor. yemezler.org'da siz de imzanızı atabilirsiniz. Almanya'da halk nükleer santrallerin bir an önce kapatılması için ülke genelinde büyük bir gösteriye hazırlanıyor. Geçen yıl 11 Mart'ta Japonya'da meydana gelen depremden sonra Fukushima santralinde yaşanan nükleer kazanın yıl dönümü yaklaşırken Alman eylemciler sokaklara dökülecek. Almanya'nın özellikle nükleer santralleri bulunan bölgelerinde gösteri hazırlıklarına başlayan halk, federal hükümetin bir an önce nükleer santralleri kapatmasını istiyor. Angela Merkel hükümeti Japonya'daki kazadan sonra 8 adet santralin kapatılması, 2022 yılına kadar da diğer santrallerin tamamen durdurulması kararı almıştı. Ancak halk bu tarihin çok geç olduğunu ve hükümetin insanlarını uyuttuğunu iddia ediyor. En geç 2016'ya kadar bütün santrallerin kapatılmasını talep ediyor. Nitekim Japonya'da sadece işleyen 2 santral kaldı 54 santralden. 50 ülkede faaliyet gösteren küresel GDO üreticisi ve dünya pazarının %23'üne sahip Monsanto, Vietnam'a Agent Orange'dan sonra GDO ile dönüyor. Küresel ölçekte GDO'lu ürünlerin ekim ve satımını yapan şirket, 1967'lerde Vietnam'da Amerikan ordusunun kullandığı Agent Orange adlı kimyasal silahın üretimini yapmasıyla biliniyor. Agent Orange'ın 400 bin kişiyi öldürdüğü, 500 bin kişinin sakatlanmasına ve 2 milyon kişinin de hastalanmasına neden olduğu iddia ediliyor. Dünya özel tohum pazarının yaklaşık %23'ünü elinde tutan Monsanto şirketi bu sefer Vietnam'a GDO pazarlamaya hazırlanıyor. Vietnam hükümeti 2006'da ülkedeki tarımsal arazilerin %30 ila %50'si, arasındaki bir bölümünü 2020'ye kadar GDO'lu ürünlerin üretimine tahsis eden bir projeyi onayladı. Henüz hiçbir biyoteknoloji şirketinin GDO satışı için izin almadığı, ancak Syngenta ve Pioneer ile birlikte Monsanto'ya da ülkede laboratuvar araştırması ve deneme ruhsatı verildiği belirtiliyor. İklim düşmanı kömür iklim değişikliği politikasını hayata geçirmekte direnen Türkiye'de hala gündemde. Hattat Holding'e ait HEMA Endüstri AŞ'nin Bartın Amasra'da yerli taş kömürüyle kuracağı 1320 megawattlık termik santralin mühendislik satın alma ve inşaat işleriyle ilgili Hattat Holding ve Çinli AVIC International firması 1 milyar dolarlık bir çerçeve anlaşması imzaladı. İmza töreninde konuşan Enerji Bakanı Taner Yıldız santral projesini desteklediklerini söyledi. Hattat Holding yönetim kurulu başkanı Mehmet Hattat ise Bartın Amasra santrali ve çıkacak kömürün Yöreye, memlekete ve gelecek nesillere fayda sağlayacağını iddia etti. Çet sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak inşaatın 3,5 yıl süreceği iddia ediliyor. Sanıyorum Bartın ve Amasralılar yaşam haklarına sahip çıkacak ve buna izin vermeyeceklerdir. Hattatı sonu hüsranla bitecek zorlu bir 3,5 yıl bekliyor. Buna rağmen kurarsa da o zaman karbon vergileri yüzünden büyük ihtimalle 10-20 yıl içinde santral iflas edecek veya kapanacak. Günümüzde tek çıkar yol enerji verimliliği ve yenilenebilir bir enerjilere yatırım kömüre değil. Gerze'de ise termik santral protestosuna katılan 11 kişi hakkında açılan soruşturmada kamu görevlisi ve kaymakamı istifaya davet etmek suçlaması dikkat çekiyor. Gerze ilçesinin Yaykıl köyüne kurulmak istenen termik santral için yapılmakta olan sondaj çalışmasını iş makinelerinin önüne yatarak engelleyen Yeşil Gerze Çevre Platformu üyesi 11 kişi hakkında 2.911 sayılı toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanuna muhalefet izinsiz basın açıklaması yapmak ve kamu görevlisi olan kaymakamı istifaya davet etmek suçlaması gerekçesiyle bir soruşturma var. Yeşil Gerze Çevre Platformu'nun öncülüğünde Gerze halkı Anadolu grubunun sondaj yapma girişimlerini her defasında engellemişti. Barındırdığı biyolojik çeşitlilikle Türkiye'nin en önemli doğal alanlarından olan Bulanık, Malazgirt ve Muş ovaları Doğal özelliklerini maalesef hızla kaybediyor. Toy, terli turna, mez sürmeli kız kuşu gibi nesli bölgesel ve dünya ölçeğinde tehlike altında olan birçok canlının acil önlem alınmaması halinde yok olacağı açıklandı. Bulanık, Malazgirt ve Muş Ovası'nın yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun altını çizen Doğa Derneği Genel Müdürü Engin Yılmaz, göçmen kuşların yaşam alanlarını etkileyen yabani bitki ve hayvan varlığının geleceğini tehdit eden faaliyetlerin durdurulması gerektiğini söyledi. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyorum. Esen kalın.